Evet tekrar beraberiz saat 10.05 geçiyor ve döndük yedi kule bostanlarında yıkıma karşı direnişten bahsedeceğiz. Ama ondan önce açık gazeteden bıraktığımız yerden alarak bir ufak haber bağlantı köprü bağlantısı yapmak istiyorum izninizle. Medyaya ışık tutan gizi ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ödülleri diye 31 Mayıs'taki Gezi Parkı toplumsal patlaması Türkiye'deki basın özgürlüğü mücadelesine dolayısıyla da demokrasi davasına çok büyük bir katkı yaptı diyor. ödül Milliyet adına ödül kazanan Kadri Gürsel. Gezi Türkiye'de basın özgürlüğü savunucularının özellikle son birkaç yıldır her fırsatta dile getirdiği medyanın en büyük sorunu olan otosansürü bütün varlığı etkisi ve sonuçlarıyla halka gösterdi diyor. Çok önemli noktalara temas etmiş Kadri Gürsel. Gezi gözleri açtı diyor. Medyanın kendi kendisine uyguladığı sansür öyle kolayca ölçülüp biçilebilen bir durum değildi. Otosansür varlığından sorumluları dışında bir de gazetecinin haberdar olduğu haber değeri taşıyan bir olayın iktidar korkusu yandaşlığı ya da menfaat mülahazasıyla yazılmaması ve yayımlanmamasıdır. ...yani yapısal bir e, olayın bir yönüne değiniyor. sansür varsa onu sadece yapan bilir. Bilmeyense ancak hisseder ama ispatlaması zordur. Mesela 2008'deki Deniz Feneri skandalından beri... ...ana akım medyada iktidarın siyasi ve diğer menfaatine... ...halel getirmesi mümkün. Tek bir yolsuzluk haberi yok. Bu tabii... E, Belki de bir ufak eksiği de getirmemize yol açabilir. Mehmet Beransu'nun haberleri son zamanlarda yine yolsuzlukla ilgili epey şeyi şeffaflı aralayan haberleri de vardı Taraf gazetesinde. Siz ama diyor Türkiye'de yolsuzluğun beş yıl önce tarihe karıştığına inanabilir misiniz? Ben inanmam ama bu sadece bir kanaattir. Bazı yolsuzluk haberleri belki medyaya sızmakta ama yayınlanmamaktadır, yayınlanamamaktadır. İşte hep bunları söyleye geldik fakat geniş okur ve izleyici kitlesine basın özgürlüğünün aslında kendi özgürlükleri olduğunu anlatmayı başardığımızı iddia edecek değiliz. İşte Gezi 31 Mayıs ve onu takip eden günde bizim yıllardır başarmaya çalıştığımızı kendiliğinden yaptı. 31 Mayıs akşamı İstanbul halkı Türkiye'nin toplumsal merkezi Taksim'de ve çevre semtlerde... ...ülkenin bugüne kadar tanık olmadığı türden sıra dışı ve çok önemli bir toplumsal olayın yaşandığını biliyordu, öğrenmişti. Ama bildiği olay medyada yoktu diyor. Tabi medya bu kez neredeyse herkesin bildiği bir hadiseyi bildirmeyen pozisyonuna düştüğü için... Otosansür de kendiliğinden faşedilmiş edilmiş oldu, açığa çıkmış oldu diyor. Önemli yazısı Kadri Gürsel'in insanhaber.com'dan okuyoruz bunda. da. Otosansürün bir anda çıplak gözle görünür hale geldiği bir ülkede basın özgürlüğünün aslında halkın bilgilenme ve kanaat oluşturma özgürlüğü olduğunu anlatmak daha kolaydır. ...demiş ve şundan eminim diyor... ...aklı başında olup da... ...31 Mayıs toplumsal patlamasını... ...huku bulduğu anda öğrenmek istememiş... ...bir kişi bile çıkmaz... ...ama kendileri bildikleri halde... ...başkalarının bilmesini istemeyen muktedirler... ...mutlaka olmuştur... ...onlar zaten otosansür trajedimizin... ...hazırlayıcılarıdır... ...bu bağlamda... ...gezinin tüm Türkiye'ye verdiği mesajı... ...şöyle yazıyorum... ...kimlerin ne zaman, neden, ne için... Nasıl gezide olduğunu kazlı çeşmede toplananların bütün yönleri ve gerçekleriyle bilmesi demokratimizin, demokrasimizin selameti için vazgeçilmez bir haktır. Bu bağlamda Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin gezi perspektifini bu yıl basın özgürlüğü tercihlerine yansıtması çok isabetli oldu. Basın Özgürlüğü Büyük Seçici Kurulu ödüllerden birini Gezi olayları sırasındaki objektif yayıncılık anlayışı münasebetiyle Doğan Haber Ajansı'na verdi. Yine halkın Gezi'ye dair doğru bilgilenme ve serbestçe kanaat oluşturma hakkını kullanması için görevlerini yaparken, polis tarafından engellenen, şiddete, tehdide uğrayan, gözaltına alınan, sonrasında işlerinden olan, Tüm gazeteciler adına bir ödül de İMC program editörü Gökhan Biçici'ye verildi. TGC, Türkiye'de basın özgürlüğünün önündeki diğer önemli engeli teşkil eden hapisteki gazeteciler adına 7 yıldır tutuklu olan gazeteci ve radyocu Füsun Erdoğan'a ödül vererek bu sorunu gündemde tuttu, diyor. Ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Ödül Jürisi'nin, Kişi dalında bu yılki ödüne beni layık gördüğünü de sizlerle paylaşmak istiyorum. Jüri üyelerine candan teşekkür ediyor ve Milliyet Genel Yayı Yönetmeni Derya Saza'a geçen pazartesi günü Milliyet'ten yazısında bu ödül münasebetiyle takdirlerimi Milliyet okurlarıyla paylaştığı için şükranlarımı sunuyorum. Dayanışma Medyadaki erozyondan rahatsız tüm gazeteciler açısından öncelik taşıyor diye bitirmiş yazısını. Bunu insanhaber.com sitesinden aldık. Evet. Çok önemli yazı. Kadri Gürsel'in de milliyetteki yazılarını takip etmeye devam edeceğiz. Can Dündar'ın da olduğu gibi Derya Saza'nın da... Oldukça yerinde bir analiz olmuş. Hayati önem taşıyor. Evet, gelelim bugünün Yedikure Bostanları meselesinde. Bugün bir direniş var. Bu, bütün bu Kadri Gürsel'in de e, yaptığı konuşmada dahil medyada yer bulamıyor. Çok büyük bir trajedi yaşanıyor aslında. Evet. Yani polis meydanın ortalık yerinde e, bir başka trajedi olan Doğan Akanlı davasını izlemek için, dayanışmak için gelen bir Alman fotoğrafçı ve aktivist Klaus Müller'i yani eylemde ölenler için yapılan temsili mezarları e, bozan güvenlik güçleri parkta kalanların eşyalarını çöp aracına yüklenince Klaus de şey diye tepki göstermiş. Onlar öldü siz ne yapıyorsunuz çöp değil demiş hı hı. ve onun üzerine gözaltına alıp bırakılmıştı. Böyle şeyler oluyor bunlar ya bu bile. Bu inada bindi biraz da bu temsili mezar taşını sürekli aktivistler koyuyorlar ve polis de gördüğü zaman sinirlendiğinden olsa gerek ee, bu temsili mezar taşlarını Gezi Parkı'ndan kaldırmadığı için oradaki görevlilere söylüyorlar. Bu üçüncü sefer benim takip edebildiğim kadarıyla e, bu temsili mezar taşlarını kaldırılması. Bu sefer bir tepkiyle karşılaşmışlar. Gayet insani bir tepkiyle e, karşılaşmışlar. Oradaki Alman aktiviste orada altı kişi öldü diyor. Yani yaptığınız ne yapmaya çalışıyorsunuz diye hatırlat, hatırlatıyor bu durumu. Ve kendisi de yakapaça gözaltına alınıyor bu hatırlatma karşısında ve kendi adını da yüksek sesle bağırmış ve Türkiye Demokratik Devletimi diye sormuş. Şimdi 7 Kule Bostanları'nda da e, Süs Havuzlu Park için bu eski 7 Kule Bostanları'nın bu sabah 8.30'larında yıkmaya hazırlandığı belirtildi diye bir haber var. Sol evet. Haber Merkezi'nden aldım. Aldığınızın... Sadece Süs Havuzu değil aynı zamanda e, otoparkta otopark da yapılacağına dair bazı şeyler var. Belir e, bildiriler var. Telefonla ulaşmaya çalıştık gezi park daha doğrusu bostanlarda ne olduğuna dair bilgi alabilmek için fakat bu bunu başaramadık ama biz yine detaylardan bahsedelim elimizdeki detaylardan belediye bu sabah itibariyle gezi park gezi parkı diyorum sürekli kusura bakmayın bostanların tarihi bostanların Yedikule bostanlarında yıkıma hazırlanıyordu bunun işaretleri gelmişti ve oradaki bulunan savunucular da sabah 8:30'da yıkıma karşı durmak için bir araya gelmişti. Evet, yedi kule bostanlarında yıkıma dur demek için buluşuyoruz başlığıyla Koca Mustafa Paşa dayanışması, Ali Paşa dayanışması ve 7 kule bostanlarını koruma girişimin üç ayrı girişim tarafından ortak bir açıklama ve 1500 yıllık bir kent belliğini son İstanbul'dan son kalan kent içi tarım alanlarını barındıran su kuyularını Osmanlı döneminden barındıran kule Bostanları bir rant senaryosu bildik bir rant senaryosuyla tehdit altında diyor. Sözde Park projeleri, belediye yıkımları son her yıl bostan kirasını ödeyen bostancılara alel acele barındıkları barakalardan çıkma, ürünlerini bir gün içinde toplama talimatı veriyorlar belediye ekipleri. Ve 17. yüzyıldan kalma bir su kuyudan sulanan Kezban abla bostanını da sabah saatleriyle yıkmayı planlıyorlar. Sadrazam Bayram Paşa'ya ait geçiyormuş tarih kayıtlarında. Ve bu yıkımı engelleyemezsek sur içinde bulunan bostanların neredeyse tamamı yok olacak. Yaşamına, ormanına, parkına, emeğine ve kentine sahip çıkan herkesi Yedikure bostanlarında direnişe çağırıyoruz diyorlar. Evet, geçtiğimiz günlerde savunuculuğunu yapan, bu bostanları korumak için çalışan kişilere de e, saldırılar olmuştu. Bizans tarihine dayanan, tarihi Bizans'a dayanan 7 e, kule bostanlarını korumak için çalışan arkeolog Yiğit Özer ile e, doçent doktor Aytan Alkan saldırıya uğramıştı. E, bunun e, detaylarını da bir anetten ne vardır haberinden alıyoruz. E, bir anette konuşan Özer saldırıyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söylemişti. Ve olayı şöyle anlatmış bir televizyon kanalına röportaj vermek için yine bostanlara gittik kamera kurulurken önce bir kişi bizi izliyordu sonra 15 kişiyle geri döndü bu kişileri belediye çalışanlarının ve bir kere de basın açıklamasına gelen Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yanında daha önce görmüştük diyor park istiyoruz buradan gidin ee, sözleriyle saldırıda bulunmuşlardı. Ve ardından daha önce Mustafa Demir'in yanında gördüğümüz siyah gözlüklü, sizin de bahsettiğiniz o siyah gözlüklü bir kişi üstüme yürüyüp beni ensemden tuttu. Geri geri yürüdüm, küfür ederek seni mahvederim diye tehdit etmiş oradaki insanları. Ve olay yerinden uzaklaşıp yürümeye başlayınca da uzun bir süre yayı olarak takip edilmişler. Bu, Bulgaristan'da bu yolsuzluğa karşı... 1848 devrinden özgürlük halka yol gösteriyor tablosunu. De La o tek göğsü çıplak kadın tablosunu canlandıran protestocuların e, Ahmet Ensa söylemişti. Ne dediğini hatırlıyor musun? Mafya. Diye. Evet. Bütün yolsuzluklara mafya diyorlar. Takım elbiseli gözlük, gözlerinde gözlükli, siyah gözlükler olduğu zaman daha da e, tanıdık imgelerle karşınıza çıkan bir mafyadan bahsedebiliriz. Bu tarihi Bostanlığının etrafında dolaşan ve suç duyurusunda da bulunduklarından bahsediliyorlar. Ne olmuştu? Ee, geçtiğimiz günlerde bir yeryüzü iftarı yapılıp forum düzenlenmişti Bostanlarda. Ve e, bir şekilde de yıkım gerçekleşmişti. Yedi Kules Surişi Bostanlığı'nın 27 dönümlük kısmı 6 Temmuz'dan beri süren çalışmalarla yıkılmıştı. Ee, dünyanın en mev mevcut en eski tarım alanı şehir, şehir içerisinde bulunan tarım alanı olarak gösterilen bölgede böyle bir yıkım gerçekleşmişti. Ve bu yıkılan yerin yerine 85 dönümlük arazide süs havuzlu olan park yapılacağına dairdi açıklamaları vardı Fatih Belediyesi'nin yaptığı. Bugün de bir savunma var. Bunun detayları geldikçe biz de aynı şekilde hem Açık Gazete hem de Açık Dergi'de bunları aktarmaya Tarık devam etmemiz. edeceğiz. Bu arada bir haber daha vardı onu da vermedik Gezi Parkı ile birinci derecede ilgili değil ama. İstanbul Ataşehir'deki terminalinde bulunan dört ağacı da beton döküp köküne kibrit suyu ekmek gibi bir şey. Beton dökmüş ulusoy turizm. Ve itiraz edenlere de ülkede yeterince ağaç var terminal lazım. Ülkeye ağaç değil terminal lazım demiş. Bunu da belki açık yeşinde tekrar evet, Belediye ilgilendik diyor çektiği fotoğrafları Ulusoy Turizm, Ataşehir Belediyesi ve Orman Su İşleri Bakanı Veysel Erol'un aralarında bulunduğu pek çok kurumla paylaşmışlar. Bunu ortaya çıkaran da Atlas dergisi muhabiri Kerem Yücel ee, ve Ataşehir Belediyesi konuyla ilgilendiğini denmiş ama bu biraz önce bahsettiğiniz demek, e, Ulusoy tarafından yayınlanmış, yalanlanmış ve Twitter hesabı bu açıklamanın geldiği Twitter hesabı şirketimize ait değildir demiş. Hmm. Ama olay yalanlanmamış. Uygulamayı yapan taşeron şirketin ihmali sebebiyle talihsiz olay gündeme gel gündeme gelmiş gereği ve telafisi en kısa sürede yapılacaktır demiş. Bunun demesinin temel bir sebebi de bir boykot çağrısı gibi bir şey dolaşmaya başladı sosyal medyada. Ee, bunun üzerine de bir açıklama Ulusuş yapmış turizm. ulusoy turizm. Yani, evet. Peki bizler hiçbir şey unutmuyoruz diye de bir şey var zaten. Çok ilginç bir afiş yapılmış. Parmaklarına beş, avucu da, beş parmağı da açılmış bir avuçta eli gösteren bir fotoğrafla. Ona da unutmamak için bir sürü şey bağlanır ya böyle iplikler, evet. parmağı unutmamak için. Beş parmağı her birine en az iki, bir kısmına üç iplik bağlanmış olaylar var ve şunları söylüyor. Köprü için katledilen ağaçları, HES yok edilen yaşam alanlarını unutma. Susturulan medyayı, işten çıkarılan gazetecileri unutma. Tutuklanan. Avukatları unutma, Medeni Yıldırım'ı unutma, Ali İsmail Korkmaz'ı unutma, tutuklanan doktorları unutma, keyfi gözaltıları, satılan kamu mallarını, Ethem Sarı Sülüğü unutma, Abdullah Cömert'i, Mehmet Ayvalıtaş'ı, talan edilen nehir ve ormanları unutma, gaz bombasıyla yaralanları unutma, diyor. Hakikaten de böyle bir durum var. Evsizleri gözaltına almayan, beş ilde gezi operasyonları yapan ve bir de maliyenin koç raporunda koç grubuna ait enerji şirketlerine ait baskının önünü açan raporun gezi parkı olayları sonrası hazırlandığı iddia edilmiş. T24 tarafından raporda söz konusu şirketlerde vergi kaçakçılığı yapıldığı öne sürülüyor. Gezi Parkı olayları sırasında sahip olduğu e, divan otelin kapılarını göstericilere açarak bir insani zorunluluk zaten durumu. Başbakan Erdoğan'ın tepkisini çeken koç grubuna ait Tüpraş, Opet ve Aygaz şirketlerine maliye tarafından düzenlenen baskın ekonomi dünyasının gündemine oturmuştu. E, ve... E, Taraftan Hüseyin Özay'ın haberine göre koç grubuna yönelik baskının hazırlık aşamasında her şirkete ihbar mektubu gönderilmiş. Ama operasyondan önce söz konusu 3 şirkette Tüpraş, Opet ve Aygaz'la ilgili ön rapor hazırladığı ortaya çıkmış durumda. Müfettiş de rapor hazırlamış. İncelemenin aramalı şekilde gerçekleştirilmesinde fayda var deniyor. Akaryakıt üretimi ithalatı ve sat, satışı konusunda vergi kaçırıldığına yönelik ciddi emareler, belirtiler oldu. Bir başka emarelerden Arınç bahsetmiş. Gezi Parkı eylemleriyle ilgili konuşup farklı amaç ve şekillerde yeni gösteriler olacağını gözünden hiçbir şey kaçmamış. İstihbarata sahip diyor. TRT'de tabii vermiş gündeme ilişkin soruları cevaplarken. Ve demiş ki özellikle şey vaziyeti var, istihbaratımız var. Okullar açıldığında yeniden bir hareketlenme olacağına dair iddialar gündeme geliyor diye bir soru. Atın, atın. Yani milyonlarca insan katıldı. Bunların arasında da öğrenci vardı. Bu, bu öğrencilerin, üniversite öğrencilerinden bir tanesi de öldü. Ve faili meçhul bir cinayete kurban gittiğinden bahsetmeye çok yakınız faillerinin tiplerine saç rengine kadar biliniyor fakat herhangi bir isim ortaya çıkarılamadı bir diğer taraftan da eylemlere katılan öğrencilerin burslarının kesileceğine dair bazı haberler çıkmaya başladı evet, öğrenim kredilerine gezi ayarı verildiği haberi var. Bir de Beşiktaş taraftarlarına taahhütname imzalatılıp katiyen küfür etmeyeceksiniz. Küfür de değil aynı zamanda siyasi ve ideolojik olaylara sebebiyet verecek şekilde Beşiktaş e, Kulübü'nün e-bilet uygulamasında oluyor. Yani Beşiktaş Jimnastik Kulübü çok şaşırtıcı bir şekilde e, benim çocukluğumdan beri neredeyse alışık geldiğim devlet bürokrasisinin diliyle konuşmaya başlamış aniden kulüp. Yani bu ıı, tamamen polisin, devlet bürokrasisinin ifadesidir. Toplumsal, siyasi ve ideolojik olaylara sebebiyet verecek şekilde veya bir kişiyi veya grubu veya zümreyi hedef alacak şekilde hakaret mi, hakaret içeren sloganlar atmayacağımı... Namus ve şerefim üzerine söz verir, öyle mi? Aşağı yukarı, aksi halde hayır, onun da ötesinde. Aksi halde... ...bedelsiz olarak sezon kartını... abonmanını geri alma... ...ve iptal etme hakkına sahip olduğunu... ...kulübün böyle bir duruma... ...itiraz etmeyeceğimi... ...ve bu nedenle... ...BJK'dan herhangi bir talepte... ...bulunmayacağımı... ...ve fakat... ...ayrıca böyle bir duruma sebebiyet... ...vermem halinde... ...BJK'nın uğradığı veya uğrayacağı zararlardan... ...sorumlu olduğumu diyor. Yani hakikaten... ...ee... How low can you go? Yani demişler. Fenerbahçe Cumhuriyeti diyorlar da bu Beşiktaş Cumhuriyeti, Galatasaray Cumhuriyeti gibi şeylerde de içine e, alabilecek bir kurumsallaşmaya gidiliyor galiba. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Ama yani bir yandan istihbaratta haklı olabilir Bülent Arınç'e gelen istihbaratta. Oldukça zor şartlarda geçebilecek olan bir futbol döneminden, sezonundan bahsediliyor galiba. O kadar fazla sözü, teminatı... İçinde bulunduğunuz, bu aklınızda olduğu takdirde nasıl e, tezahürat yapabilirsiniz? Yani ben pek fazla futboldan anlamam ama o heyecanın içerisinde kendinizi tutabilir misiniz, tutamaz mısınız bilmiyorum. Burada çok ayrıntılı akademik tartışmalara da girmemiz gerekiyor. Ben mesela bana sor bakayım, soruyu bir daha sor. Soruyu bir daha sorayım. E, kafanızda bu kadar taahhüt varken tezahürat yapabilir misiniz? Mesela tezahüratı aklınızdan seçecek misiniz? Şu, şu tezahürat Seçiyorum. yapacağım, şunu yapacağım. Seçtim. Buyurun. ...bu daha başlangıç... ...mücadeleye devam. Nasıl? Alın bunun TÇ numarasını... <gülüyor> ...şeklinde gelebilir. Vermiyorum... ...e biletimi de. Tamam mı? Beleştepe yok artık. <gülüyor> Beleştepe yok artık, bedava yok. Evsizleri de gözaltına alması da... Doğrusu bu günün en hoş haberlerinden biriydi. Onunla tamamlayabiliriz. Evsiz insanlar var. Poliste yatan evsizleri. E, gözaltına almış. Bunlar çöp değil. Altı kişi öldü diye tepki gösteren Alman fotoğrafçı Klaus Müller de gözaltına almış. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne. Yani bağlı odaların yönetim kurulu başkanları tarafından... Cumhurbaşkanı'nın onay sürecinde olan yasa değişikliği konusunda basın toplantısı düzenlemiş Taksim Hill'de ve e, Ali Ekber Çakar okumuş makine mühendisleri odası başkanı ortak açıklamayı ve Cumhurbaşkanı TMOB ve odalarının anayasal yetkilerini ortadan kaldıran düzenlemeyi onaylamamalıdır diye başlamıştı. Onun üzerine işte operasyonlar filan var. Peki bitiriyoruz programımızı. Yarın kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Gezi Parkı. Haberler ve yorumlar.